we come on Evet tekrar bir aradayız Gezi Parkı özel programında gerçekten de bu sabah açık gazete programında yaptığımız özetlemeyi bir kez daha sunmakta da fayda olabilir. Çok Önemli gelişmeler oluyor Gezi Parkı ile ilgili olarak ve hükümetin sandığının, hükümetin ve ona yakın medyanın ki sayıları da epey fazla sandıklarının aksine yatışmak şöyle dursun, giderek büyüyen ve geniş kitleleri kucaklayan bir şeyhanede alıyor Evet. Gezi Parkı direnişi ve ayaklanmaları. Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...de... ...gece yarısı bir... ...TMOBA... ...Taksim Gezi Parkı... ...eylemlerini destekleyen ve göstericilere... ...sahip çıkan TMOBA... ...Harita Plan Etüt ve projelerine... ...belli parasal bedel karşılığında... ...verdiği vize yetkisi... ...son dakika önergesiyle... ...elinden alınıyor. Bu çok önemli. Bu şu demek oluyor. TMOBA'nın yetki ve gelirleri... ...Çevre ve Şehircilik Bakanı'na devrediliyor. Ki bu kararda... ...300 bin mimarı ilgilendiriyor. Sadece mimarda değil... Aynı zamanda tımobun içerisinde bulunan birçok meslek odasını da ilgilendiriyor bu karar. Torba yasa teklifi içerisinde görülürken bir anda peydah olan bir önergeyle beraber ortaya çıkmış bu karar. Evet, muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi başta itiraz etmişler. İtiraz etmelerinin sebebi öncelikle 500 kelimeden fazla önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özetlenerek okutulmasıymış. Madde gerekçesinin özetlenebileceğini, maddenin özetlenmesinin söz konusu olamayacağını söylemiş e, muhalefet. M Özet metinde de önerge sahiplerinin imzasının bulunmamasına itiraz edilmiş. Bunun üzerine de AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş komisyon sıralarına giderek metni imzalamış. Yani, meydan, şov yapmış. Evet, evet, şov yapmış. Odri Meydan demiş. Bu da e, aslında yalnız... E, tehlikeli gidişatın bir başka önerisi. Tepkiler İlek sürüyor. Vücut, yekpare gibi görünüyor hükümet ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi ve bütün bürokratlar ama e, durum hiç de öyle olmayabilir. Çünkü öbür taraftan da başından beri söyleyebildiğimiz, e, söylemeye çalıştığımız gibi çok önemli bir başka gelişme var. Şundan da bir bahsedelim. E, yani yeryüzü şey. sofralarına Katılımcıların sofralarını kurduğundan. Tepkiler evet. sürüyor. Ee, aynı zamanda TUMOB'un yetkililerinden de yapılacak olan açıklamalar olacak galiba bugün içerisinde. Ama başlatılan bir imza kampanyası var Change.org'da. Ee, TUMOB'uma dokunma. Ee, TUMOB'a karşı yapılan bu yasayı tanımıyoruz, iptalini istiyoruz ee, şeklinde açılan bir imza kampanyası var. Alper Tekin'in başlattığı ve muhatabının da. Cemil Çiçek evet. yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın olduğu doğal olarak evet, evet. Bu, bunları da hiç hiç e, yani küçümsememek hiç şöyle dursun hiç küçümsememek lazım mesela bugünkü hürriyet gazetesinde manşet haberi kuş dili kurtuldu başlığı çıkmış İstanbul'da Kadıköylülerin başından beri karşı çıktığı kuş dili çayırına yapılacak AVM projesi tamamen iptal ediliyor 7 bin dilekçeli bir itiraz verildi. Altına katla otopark vesaire vesaire yapılacaktı. Evet imza metninde de bundan, tam olarak bundan bahsediliyor. Kıyılarımızın, doğal zenginliklerimizin, meralarımızın turizm bahanesiyle talan edilme girişimi için TIMOP yetkisizleştirildi. Mimarlık, planlama ve mühendislik bilgi birikimini kamu yararı adına halka sunan TIMOP, TIMOP'a karşı yapılan bu yasayı tanımıyoruz deniliyor. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurulacağı. ...dile getiriliyor bu imza metnini, Evet bu hem, ...hem hukuki hem de... ...sivil itaatsızlık yani... ...kanuna aykırı olabilecek ama... Hukuka, ...hukuka kesinlikle... ...uygun olan eylemlerin... ...gidişatı var... ...şimdi bir, bir o bir o var... ...mesela şimdi önce... ...bu Tumob şeyini söyledik gece yarısı... ...baskını ama gece yarısı... ...dün iftar vaktinden itibaren... ...başlayarak müthiş bir... ...yeryüz sofrası vardı... ...katılımcılar sofralarını kurdular... Antikapitalist Müslümanlar ve devrimci Müslüman gruplarının çağrısıyla Galatasaray Lisesi'nden daha Gezi Parkı'na kadar uzanması planlanıyordu. Son kısmını Toma araya girmesi yüzünden polis aracı yapılamadı ama sokaklara örtüler serildi. Herkes getirdiği yiyecekleri ortaya sundu, getirmeyenler de ortak paylaştı. İnanılmaz görüntüler var gerçekten herkesin tavsiye ediyorum bir göz atması bayağı tavsiye edilir çok müthiş görüntüler Ramazan'ın ilk iftarı Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na kadar uzanan yeryüzü sofrasında da çok güzel ortada açıldı. Başörtlü başörtüsüz kadın erkek çocuk, çocuk inanılmaz bir görüntü ve yüzlerde de birbirine dokunuyor olmanın hele böyle bir kutsal gün vesilesiyle mukaddes bir gün vesilesiyle birbirlerine dokunuyor birbirlerinin ruhlarına dokunuyor olmanın verdiği çok şey bir şeydir. Hatta Toma'nın yanında yemek yiyenlerde de dualarını polise doğru ellerini uzatarak yapmış. Polis arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir, onlar emir kullarıdır. Allah'ım bizi bu hükümetin gazabından koru, amin diye bitirmiş. Caddi Boşaltın anonsu bir süre gerginlik yaratmışsa da İslam özgürlük devrim sloganları eşliğinde grup Gezi Parkı'na girmiş. Gezi Parkı'nda büyük bir canlılık coşku göze çarpıyordu. İnternet üzerinden gördük, tweetlerden, facebook'tan vesaire. Ben de Y kuşağının imkanlarından yararlanıyorum. Arada, evde, onu da söyleyeyim. Ve e, hakikaten müthiş bir şey vardı. İyi ve kötüler, kötü haberler üzerinden evet. gidiyoruz. Tamam, tamam. Kötü haber bende sıra. Ee, gaz bombası kapsülüyle ağır yaralanan İzmir Ticaret Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Tombul'un durumunun ağır olduğunu söylemiştik. O konuyla alakalı... Yanında bulunan arkadaşlarından Tuğçe Taşkit bir açıklamada bulunmuş. 16 yaşındaki bu genç kişinin grup yorum konseri için İzmir'den beraber geldiklerine, bu gençle beraber geldiklerini söylemiş. Taksim Gezi Parkı'na da uğramak istedik. Ali yaralandığında yanındaydım. Olay sırasında İstiklal Caddesi'nde bir ara sokaktaydık. Bir anda Etrafımızı polisler sardı ve insanlar kaçmaya başladı. Ancak Ali hızlı davranamadı. Polis çok yaklaştı ve biber gazı fişeğiyle 10 metre bile olmayan mesafeden Ali'nin kafasına vurdu şeklinde bir açıklama yapmış. Evet, şey üzerinde insanlara yakından ya yani insanlara ateş etmeyiniz diyor. Doktorlar 15 gün uyutulacağını söylüyormuş Ali'nin. Uyandırma, uyandırmak için karar, uyandırmak için kararın daha sonra verileceğini söylemiş. Eğer Ali yaralanmasıydı. Bugün ya da yarın İzmir'e dönecek olduğundan da bahsedildi evet. arkadaş tarafından. Gene kötü haberler babında şunu da söyleyelim. Taksim'de yanışmasından gözaltına alınanlardan Mücella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu, Haluk Abeyoğlu, Ender İmrek ve Beyza Metin'in evlerinde de arama yapıldı. İstanbul 34. Suç Ceza Mahkemesi Hakimi İslam Çiçek imzalı arama ve el koyma kararı. Eşyalar ve bilgisayarlarda arama yapılıyor. Devam eden soruşturma kapsamında suç delillerinin ele geçirilmesi için ibaresi. Neden arandı ve hangi suçtan hangi suçun hangi delillerine dair ayrıntılı bir gerekçe yazıldı değil. Ali Çerkezoğlu'nun avukatından alınan bilgiye göre de polis saat 15'te dün öğeden sonra 3'te kapıyı kırarak Çerkezoğlu'nun evine girmiş. Ayrıca da gözaltına alınan 48'i Taksim dayanışmasından 80 kişinin bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki sorguları da dün bitirilmiş 24 saatlik gözaltı süresi dolmasına rağmen... Göz altındakilerden savcılığa sevk edilecek olanlar bu sabah adliyeye çıkarılacakmış. Yani haberi bu. Evet, e, galiba iyi haber daha fazla yok elinizde ama ben bir tane daha buldum. E, bu da Deniz Zeyre'nin bugünkü köşesine taşıdığı haber. Ergin de Pala olayına kızı, kızdı diyor. E, yani Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den bahsediliyor. Sadullah Ergin'in de durumunun ne kadar ciddi olduğunun farkına varmış olduğuna dair bir rivayetten bahsetmiş. Zira kulislerde diyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de serbest bırakılma kararını duyduğu anda tepkisini sert bir şekilde gösterdiği Konuşulmaktaymış Üstelik Bakan Ergin gerekli kanallardan da bu tepkisini yargıya iletmiş olduğunu aynı şekilde söylüyor ülkemizde. Evet, yani bir, bir kötü formatını yapmenüzun yok. Yani bir sürü kötü gibi görünen haber var ama e, biz başta verdiğimiz haber zaten hepsine bedel. Yani e, orada bir yeni Türkiye doğuyor, doğdu. Doğum sancıları bile bitti, doğdu ve bunun en temel gösterileri, görüntüleri her an var ama bu dün akşamki Ramazan'ın ilk iftarında bir araya gelenlerin ki görüntüsü yeryüzü sofralarında zaten olayın daha baştan bitmiş olduğunu Ortaya e, koyuyor. Evet e, aslında iki iftar vardı. Bir tarafta Taksim Meydanı'nda düzenlenen masaların üzerinde yapılıp kadınların sayısının oldukça az olduğunu sizin belirttiğiniz bir iftar vardı. Katılımın çok fazla olmadı. Bir diğer taraftansa İstiklal Caddesi Erkeklerin boyunca... Erkeklerin fazla, bıyıkların da fazla olduğu bir iftar. Olabilir, evet. bıyık olabilir, sakal olabilir. Bir diğer taraftansa işte İstiklal Caddesi'ne boydan boya donatan bir yeryüzü sofrasından bahsediyorlardı insanlar e yerde bağdaş e, kurmuş bir şekilde otururlardı paylaşım sofrası, ve evet. polis iki kitlenin birbirine temas etmesini tomalarıyla önlemişti araya kurdukları onun için diğerleri şey yani. değil diğer haberlere de şöyle yani o kadar kötü bu sırada bizi bozmaz yani Taksim'de havaya ateş açan otel sahibi silah attım bulunamadı Sabancı bulunamadı göstericiler sağa sola kaçıştı diye bir haber var ee, belki bir iyi haber mi diye bakalım belki buna da e, palayla saldıran Sabri Çelebi'nin serbest bırakılması kararına savcıdan itiraz gelmiş nasıl serbest bırakırsınız demişler ayrıca evrakta paladan hiç bahsedilmediydi aslında dün yer verilmişti o doğru değil demişler hem ekspertiz uzman raporunda hem de fezleke'de Pala tabiri mevcuttur. Bak iyi haber işte. Pala geçiyormuş. Hadi bir haber daha benden. T24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut Başbakanlık Danışmanlığı görevine atanmış. E, neresi iyi bunu diye soracak olursanız belki üzerine yüklenen işler dolayısıyla daha fazla e, resmi işlerde bulunup televizyonlarda daha az görünüp e, daha az insanlara görünebilme fırsatı verilir Yiğit Bulut'a Bu çok iyimser bir şey, dilek. Ha doğru Hakan Şükür var değil mi? O da milletvekiliydi ve hafta sonları program yapıyordu. Olur mu mesela? Evet. Yiğit Bulut'la beraber hafta sonu Gezi e, komple teorileri. Ya da Acun Ulucalı'yla anlaştık. Bu bir hüsnü zan. Bizim kuşağın deyimiyle bir hüsnü zan. Yani iyimserlik Olabilir ama, olabilir ama olabilir. O kadar fazla komple teorisi var ki. Benim dediğim de şuydu işte. Üçüncü defa söylüyorum. Acın Ulucalı ile anlaşsınlar ve Gezi Parkı ile alakalı en iyi komple teorisini kim yapacak şeklinde de bir, bir yarışma düzenlenebilir. Belki de. Yiğit Bulut bence bu iş için biçilmiş kaptan. Survivor. Çıkarttı. Survivor değil. Survivor. E, Survivor'da fiziksel temasa da giriyorsunuz. Oturduğunuz Yok, yerden fiziksel bu, temasa bu giriyorsunuz. Bu Survivor 2. Survivor ye, yeah. Survivor ye. Yeah. Peki, öyle olsun bakalım. Ama yani bir yılı aşkın süredir 24 TV genel yayın yönetmenini sürdüren Yiğit Bulut da başbakanlık danışmanı olmuş. Dediklerim evet, gerçek. O öyle de. Bu. Yalnız uluslararası sınır tanımayan gazeteciler, madem gazetecilerden bahsettik, bir iyi haber vereyim. Gezi direnişin ilk gününden bu yana yoğunlaşan polis şiddetini şiddetle kınamış hükümet acilen medya ve blog sahiplerine yönelik baskıları sonlandırmalı ve bu sapmalara neden olan görevleri de cezalandırmalıdır demiş. Güvenlik kuvvetlerinin habercilere göz yaşartıcı gaz veya plastik mermi sıkarak darp veya hakaret ederek görüntülerini silmeye zorlayarak... ...görevlerini kötüye kullanmaya... ...israr etmelerini kınıyoruz. E, yetkililer... ...ayrıca gazetecileri... E, ...çatışmaları organize etmekle... ...suçlamayı da sürdürüyorlar... ...bu komplo teorileriyle... ...hükümet acilen medya veya blog sahiplerine yönelik... ...baskıları sonlandırmalı... ...ve bu sapmalara neden olan... ...görevleri de cezalandırmalıdır... ...diyor. Bu En iyi haber bu işte... Evet, Reporter Sound Frontier'in yani sınır tanımayan gazetecilerin dileğini aynı saatte gerçekleştirmiş de uygulamış Türkiye ve Yiğit Bulut'u medyadan önemli bir simayı ha, evet. hemen kon bu konuyu dikkate alacak. ...insan olarak baş danışmanlarına getirmiş. Evet evet. Belki bir de taş var ...burada. E, sınır tanımayan gazetecilerin yaptığı açıklamasında. Yalnızca sansürü değil... ...artık Türkiye etkisini alan... ...otosansör uygulamalarını da kınıyoruz demiş. Hı -hı. Penguenlerden bahsediyorlar galiba. Ben de bu... ...bugünkü başarılı performansından... ...dolayı seni Açık Gazete'nin... ...baş danışmanlığına getiriyor. Teşekkür ederim. Nasıl? Ama telekinizden ya da... ...para psikolojik olaylardan bahsedeceğimi... ...düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette ki... ...yalnız ondan bahsetmen için getirdim. Hayaletler, sana. cinler vesaire falan. Tabi bakalım... ...görürüz önümüzdeki günlerde neler olacak, neler bitecek. İyi haberlere devam edelim. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye... ...gözaltı tepkisi var... ...ciddi bir şekilde... ...kaygı göstermiş... ...Uluslararası Af Örgütü'nden aynı şekilde... ...Barışçıl Taksim protestocularının... ...hemen serbest bırakılması... ...ve bütün ifade özgürlüğünü... ...bir araya gelme özgürlüğünü... ...Barışçıl bir şekilde... özgürlüğünü garanti altına... ...güvence altına alman sorumluluğu vardır diyor... ...Y kuşağına... ...iftar geliyor işte... ...500 kişi 35 yaşın altında... ...bu... Basının tepkilerine karşılık karşı şey getiriyor tedbir getiriyor başbakan da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA tesislerinde gençlere hitapta yer alacakmış gençlere seslenecekmiş başbakan. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye 1 Mayıs'ta yaşanan orantısız şiddete para cezası da geldi. Yalnız para cezası değil. Çok ağır bir suçlu. Yani gaz atılmasında suçlu buldu. Ta 2006'dan bir karar. 7 senelik bir şey. Böyle işte haberlerimiz. Evet. Bugün bir de şeydi. Bitti mi haberlerimiz? Ee, yani bitmez ama yani aşağı yukarı ee, bir Çıkıyoruz. toparlama ee, yaptık. Evet, artık. yani Bugün anlam ve ödeme ile de alakalı olarak şunu da söyleyebiliriz. Ha, Gezi bulunduğu... polislerine üstün başarı belgesi verildiğini de eklemeliyim. Isparta valisinde. 102 polise üstün başarı. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Isparta'da mı? Evet. Isparta'da 102 polise üstün başarı mı? Evet. Antalya'da da versinler o zaman. Hani hatırlıyorsunuz o otoparkta elindeki sopalarla masa başında çalışan polislerin, kendi ya çocukları yaşlarında iki ...insanları, gençleri nasıl dövdüklerini hatırlıyorsunuz. Hayır onları hatırlıyor musunuz diye sorduğunuz zaman... ...onlar hatırlamıyorlar. O yüzden ben size de hatırlıyor musunuz? Yalnız şey de tat, tatsız bir haber de vereyim. Akdeniz oyunlarında Türk sporcularının... ...30'a yakını dopinge bulaşmış... ...ve Türkiye gelecek ay Moskova'da yapılacak... ...Dünya Atletizm Şampiyonasında men edilebilir diye. Yani. Evet. Cuma günü daha detaylı konuşabiliriz belki bu konu. Evet. Evet. Dünya Hukuk gününüz kutlu olsun. Dünya kup gününüz hepinize kutlu olsun. Allah bizi hükümetin gazabından korusun. Amin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gezi parkı. Haberler ve yorumlar.